Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil alaamin. Vessalatu Alhamdulillah, Ala Seyyidil Murselin Alhamdulillah, ala Rabbi alaamin. ve Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi Rabbi alaamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Hakimü Salatatı min al-lail. İn al-hajjnatı ve zihben al-siyaatı. Zalikah zikr al-ızakirin. Sıdık Allahü Alâzîm, Allah Münfagînabı Al-Qur'ân al lana Al-hamdu al-hayy al-qayyum. hayy al-qayyum, ankum Wa al al Muhterem dinleyenlerimiz Bu aleme Kendi isteğimizle gelmedik Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin iradesiyle, Muradıyla Yaratıldık Ve yaşatılıyoruz Ve daha ne kadar zaman yaşatılacağımızı da Bilemiyoruz Geçen hafta Dediğimiz gibi birçok Dertlerle Müptelayız Maddi ve manevi sıkıntılara maruz durumdayız. Bu hayat içerisinde hem dünyayı kazanacağız hem ahireti kazanacağız. Hakikaten zor iş Allah'ın kolay ettiklerine müstesna. Ancak bu dertler içerisinde en hakiki dert günahlarımız olduğunu geçen derste konu ettik. İnsanlar dertlerine derman ararlar ve aramalıdırlar. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma Allah Teala daa illa La Allah fte Teala hangi derdi indirdiyse mutlaka onun dermanını da indirmiştir. Ancak kocalmak yani ihtiyarlamak yaşlanmak müstesna o kaçınılmazdır. Bir de ölüm o da muhakkaktır. Bunun dışındaki dertlerin dermanı mutlaka vardır. Öyleyse Allah'ın kulları. Tedavinize bakın. Şimdi derde derman aramak durumundayız. Önce teşhis gerekiyor dedik. Yine geçen derste daldan dala atlıyoruz. Konular birbirini açıyor. Konuşuyoruz. Sizinle bu vesileyle dertleşiyoruz. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Paylaşılan dert hafif olur inşallah. Ancak bazılarının tabi derdi sadece maddi hastalıklara sınırlaması asla Doğru bir yaklaşım değil. Biz ahirete inanan Allahü Teala'nın huzurunda hesaba çekileceğimize iman eden kullar olarak gerçek derdin günahlar olduğunu, dermanın da istiğfarda bulunduğunu yine geçen derste bunları tafsilatlı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. Ancak tabii istiğfar Allahu Teala'dan bağışlanma talep etmek anlamındadır. Ve bir insan günahlarından azad olmak için, günah dertlerinden kurtulmak için ki büyük belalar açacağı ahirette başımıza kesindir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin beyanlarıyla sabittir ki bu günahlar bizi rehin bırakacak, tutsak edecek, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda bela sokacak, cehennemde azaba düçar edecek. Bu kesindir. Bunca hadis-i şerifler vardır ama bu günahlardan kurtulmamız imkansız değildir. Allah Teala bizi günahlardan kurtarmak için de çok birçok sebepler yaratmıştır. Bunun üzerinde duruyorduk. E bunların başında tabii istiğfar gelir. Devakum ve devakum <gülüyor> fi derdinizde Kurandadır, dermanınızda Kurandadır. Ema <gülüyor> devakum fedvini derdiniz günahlarınızdır ve ma devakum felis af İlacınızla afistemenizdir, bağışlanma talebinde bulunmanızdır. Bunu da tabii şekilleri var efendim saatleri var vakitleri var veli misafirine bile seher seher vakitlerinde af isteyenleri Rabbimiz özellikle etmektedir. Ee, namazlarına akabinde ilâ istighfar üç kere yapılarak en büyük günahlar bile bağışlanacağı hadis şerifte vaat edilmektedir bizim dualarım isimli eserimizde bunlardan bayası mevcuttur. Yatarken yine estağfirullah aladillah ilah illallahülhayeel uyumadan evvel üç kere bu istifar okunulması denizin köpükleri kadar e, günahları olanı bile bağışlatya vaat edilmiştir. Gece ete yapılacak istiğfarlar vardır. Yine dualar kitabında bunlar hep zikredilmiştir. Yüz kere estağfirullah aladillah ilah illallahülhayeel kaiyum ıvatu bille subhanew. Yirmi kere imam istifarıdır efendimizlerimizden nakletmişizdir. Estağfirullah le, ilâh, hayrı, kâvı, rabbi, gibi ve sair istiğfarlar vardır. işraktan sonra yüz kere rabbi, Allah Allahummagfirli vardır. Çok istiğfarın lafızları vardır, sıygaları vardır. değişik yani tabirleri vardır. Hadis-i şeriflerde ve meşayihimizin eserlerinde bunlar mevcuttur. Ancak tabii insan günahından pişman olmazsa, nasuh tevbesiyle istiğfar etmezse bir daha günah yapmamaya Yapmayacağını, azmetmezse, kararlı olmazsa, o zaman bu istiğfarların e, fayda vermeyeceği beyan edilmiştir. Onun için Rabi'atü'l-Adeviyya radıyallahu anh'a Estağfirullah min kılleti sıdkıyifi estağfirullah Allah'tan af istiyorum derken, sadakatimin azlığından dolayı da Allah'ımdan tekrar af istiyorum derdi. Onun için büyüklerimiz istiğfaruna hâzâ yehtâilbüyle istiğfarin kesir buyururlardı. ...bizim bu istiğfarlarımızın da çok istiğfara ihtiyacı var... ...onu da doğru beceremiyoruz derken... E, ...tevbenin şartları vardır, istiğfarın... ...usulleri vardır... ...böyle laklaka laka ilişen kabilinden sade dilde kalan istiğfarlar da... ...bir anlam taşımayacağı açıktır... ...ancak tabi derdimizin teşkisi ve... ...tedavi yöntemine başvurmamız açısından... ...derdimiz, günahlarımız... ...ilacımızda istiğfar olduğu bize belirtilmiştir... ...e günahlarımızı da bir bilmek lazımdır... ...neyin günah olduğunu... ...neyin mubah olduğunu, neyin sevap olduğunu da insan... Bilmekle mükelleftir. Maalesef şimdi bir de o dert vardır. O da derdini bilmeme derdedir. Yani neyin günah olduğunu bilmeyince adam benim derdim günahlarım diye bilse bile neye yarar o şeyin günah olduğunu bilmedikten sonra e, bir şey konuşur. Ya kardeşimce gıybet ediyorsun. Bak bir arkadaşın arkasından konuşuyorsun burada. Onun yanında olsa söyleyemeyeceğin veya hadi çok mertsin de efendim söyleyebileceğin ama söylesen de onu üzeceğin. Dolayısıyla onun yüzüne de söylesen, e, onu üzecek bir sözse arkasından söylediğin için gıybet oluyor. Yüzüne söylesen hadi e, kalbini kırmak açısından üzecek bir şeyse o ayrı bir günah belki girer girmez ne getirir ne götürür ayrı bir konuya girer ama e, üzüleceği bir şeyi arkasından konuştuğun zaman onu yüzüne konuşabilsen bile mesela gıybet olur. Adama yani gıybet etme desen adam bozuluyor tabii. Bir de hani ona o hareketi yaptığın için, ona nasıl saat ettiğin için falan kendisini de bir aşağılık duygusuna kaptırıyor. Bu sefer efendim Estağfurullah diyeceği yerde, teşekkür ederim kardeşim diyeceği susacağı yerde, konuyu kapatacağı yerde, e, yani altta kaldım izlenimiyle kalkıp efendim bu gıybet değil canım, ben onu yüzüne de söylerim diyerekten bu sefer yaptığı gıybetin gıybet olmadığını savunarak yani haramı helal görerek bu sefer kafir olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi bir dertten kaçalım derken yani sıtmadan kaçalım derken ölüme gidiyor hiç olmasa insan günah günah bilse ne kadar da günahkar olsa dinsiz imansız olmaz ama yine yaptığı günaha da bu günah değil dediği zaman e, onu normal gördüğü zaman bu ne hangi efendim duyguyla olursa olsun e ben işte orada mahcup oldum da onun o lafına karşı ben mahcup olduğumdan dolayı mecburen böyle bir e, işte refleks oldu aniden diyebildim de şuydu e, bunlar mazeret değildir insanı kafir edecek sözler Bunlar konuşulduğu takdirde insan kafir eder. Hanımını boş edecek sözler, nikahını götürecek sözler. Bunlar kullanıldığı anda mesela talak ki olur, boşanma vakı olur. Burada ben şaka dedim de, dalga geçtim de, daldım da, aldandım da gibi mazeretler sağlıklı olmaz. Onun için şimdi insan derdini bilecek dediğim zaman tabii günahların dert olduğunu bilecek ayrı bir mesele. Bir de neyin günah olduğunu bilecek. Bu da ayrı bir ilimdir. İslam'ın yasakları nelerdir? Konuşmada, bakmada, dinlemede, tutmada, yürümede, düşünmede, almada, vermede, evlenmede, boşanmada, giyinmede, kuşanmada ve şair. İslam'ın bunca menhiyat-ı şer dediğimiz, Şer-i Şerif'in nehyettiği, yasakladığı, engellediği, yapılmamasını emrettiği tabii ayetler ve hadis-i şerifler burada kaynak teşkil ediyor. Yüzlerce, binlerce diyebileceğimiz yasaklar vardır. Bunları bilmek lazımdır ki efendim derdini bilesin. Allah kendisinden razı olsun işini rast getirsin Ben kendisiyle yeni tanıştım tabi. Geliyormuş bizim sohbetlerimize, konferanslarımıza katılıyormuş. iki senedir ama tabi şimdi e, zeki insan. 7 lisan biliyorum diyor. Şu kadar e, efendim kimya okumuş, şunu okumuş, bunu okumuş. Zeki bir genç. Allah nazardan muhafaza etse. E, namaza başlamış. Sohbetlere katılmış. E şimdi bu radyo yayınlarını hanımı dinliyor. Efendim hanımı kapanmış. hangi senalar olsun. Ondan sonra bir namaz kaçıracağız diye böyle ötleri kopuyor. Kaç tane telefonlar cep telefonları kuruyoruz diyor. İşte sabah namazına kalkalım aman kaçırmayalım. Şöyle yapalım böyle yapalım. Sohbetleri tekrar tekrar dinliyoruz. İşte cumartesi akşamı ayrı sohbet onu dinliyoruz. Pazartesi tekrar Tekrar dinleni, dinliyoruz. İşte bir yeri yanlış mı anladık acaba? Şu kaçmasın, şu geçmesin. Ha, Derdini anlamış, derman arıyor. Aklın yolu bir. Biz diyor bu zamana kadar, tabi Müslüman mısın, Müslümanım elhamdülillah. Fakat tafsilattan haberimiz yok idi. Teferruatı bilmiyorduk. Bunca düşün, binlerce soru aklımızda oluştu. Binlerce diyor. Bak. Zeki adam her şeyi inceliyor. E, incelemek lazım. allah Teala bu işten razı mıdır? Değil midir? Allahü Teala benim bu sözümden razı mıdır? Değil midir? Böyle giyinmemden razı mıdır? Değil midir? Bunu yememden razı mıdır? Değil midir? Bunu içmemden razı mıdır? Değil midir? Bu ticaretimden razı mıdır? Değil midir? Bu kazancımdan razı mıdır? Değil midir? Üstadımız, üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazır. Efendi Baba tabir edilen zat. Kaddesallahu sürru. Öyle buyururlar. İnsan her yapacağı işi, konuşacağı sözü, veya terk edeceği fiili neyse bırakacağı işi yapmadan evvel terk etmeden evvel iki mizan ile iki terazi ile tartmalı ona göre yapmalı veya yapmamalı. Nedir o terazi? Birinci terazi ben bu işi yaparsam bu genel manada konuşuyor. Ben şuraya bakarsam ben şunu dinlersem ben şunu izlersem ben şuraya yürürsem ben şunun elini tutarsam ben şunu alırsam ben şunu satarsam artık bu genel ben böyle giyinirsem, ben böyle kuşanırsam bunun detayı çok. Ben şu yüzüğü takarsam öyle erkeğe altını haram etmiş mesela. Bir yüzük takmada bile erkeğe helal olan kümüş var diyelim. E platin de serbest edilmiş diyelim. Tamam. E, altın yasak edilmiş. Tamam. Öyle ben bunu takarsam. E kadın diyelim altın helal. Altın helal ama ben bu altını, bu ziynetini, bu süsümü şuna gösterirsem, şuna göstermezsem. Öyle bunlar hep hesap. Nur suresinde ayetler Beyan ediyor, Zinetlerini kimlere gösterebilirler, kimlere gösteremezler. Şimdi dersimiz o değil, detaya girmek konumunda, durumunda değilim. Ancak bir terazi, iki terazinin birincisini anlatırken, misaller vererek izaha çalışıyoruz. Ben bu işi yaparsam, deyince demek istediğim genel, siz bunu değerlendiriyorsunuz. Her işe bunu kıyas edebilirsiniz. Bu benim. Sağ tarafıma mı yazılacak? Yani sağdaki yazıcı melek, sevapları yazan. Oraya mı yazacak onu? Yoksa, Sol tarafında yazıcı melek, günahlar tarafına yazan. Oraya mı yazacak ona? Sağ tarafına yazacağına kanaat getiriyorsan o işi yap. Sol tarafına yazılacağını anlıyorsan o işi yapma. Bir terazi, diğer terazi ben bu işi yaptığım zaman Allahü Teala bundan razı mı olacak? Bu fiilimden, bu işimden memnun mu olacak? Yoksa Allahu Teala bana kızacak, gazap mı buyuracak? Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız Celle Ali onun gazabından ondan başkasına sığınılamaz onun azabı gibisi de yok azabı gibisi de yok peki razı olacağına kanaat getiriyorsan yap razı olmayacağına ve gazap buyuracağına kanaat getiriyorsan terk et yapma bak iki tane terazi konmuş e şimdi bu neye dayanıyor e bu ilme dayanıyor e şimdi arkadaşımızın bana dediği gibi yani binlerce soru var kafamda e tabi dedim binlerce soruyu da bir dakikada şuradan şuraya gelene kadar sen de soramazsın ben de cevaplayamam Buna şu anda vaktimiz yetmez ama Sohbetler dinlenecek Bir ders bile kaçırılmayacak Hidayetin nerede olduğu belli olmadığından Her kelimede kelamda Ayette hadiste hikmetli sözde aranacak Ondan sonra Eserler ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı eserler Okunacak Ehl-i sünnet dışı görüşlere sahip olanların Konuşmaları kesinlikle dinlenmeyecek Ve kitapları eserleri asla okunmayacak Çünkü bir de orada kafa karışıklığı olursa Doktorların ihtilafı gibi Allah muhafaza etsin Birisi ameliyat ol, birisi ameliyat olma, birisi şunu al, birisi şunu alma dediği zaman doktorların arasında kalan hastanın durumu nasıl, kafası nasıl karışık olursa e bir de sen şimdi bu, bu günah mıdır değil midir, o günah değil diyor, bu günahtır diyor dediğin zaman da o zaman hepten gittin. Derdin nedir, teşhisini yapalım derken efendim ona göre tehlikeli, ona göre risk taşımıyor. Oho sen o zaman kafayı hepten karıştırdın, sana hiç ilacı olmaz. Onun için eli sünnet alimlerinin dışındaki Fırkaların, grupların, şiaların Toplumların, cemaatlerin Tabi eserleri e, Sakıncalı e, Konuşmaları sakıncalı, neden? E, sana haramı helal der Günaha mübah der E sen bu sefer kafayı karıştırırsın Hiç derdine derman bulamazsın Onun için hiç o işe girme Sen orada hesabı tercihten değilsin Ben onu da dinlerim, onu da dinlerim Kimin doğru konuştuğunu ben anlarım, ben seçerim Anladık da Neyle? Akılla. E akıl burada delil midir? E değildir. Akıl delil değildir. Neden? Akıl, hüccet-i baliga. Akıl delildir, yol gösterir ama yeterli delil değildir. Kul فَلِلَّا الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ Allah Teala Habibi'ne şöyle buyurmasını, kullara duyurmasını emrediyor. Hüccet-i baliga, yani Mazeretleri ortadan kaldırma hususunda zirve noktaya ulaşan kat'i delil ancak Allah'a aittir. Peki, bu deliller tefsirlerde, hadislerde beyan edilirken ne buyuruluyor? Peygamberlerin gönderilmesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bu hususta değişik e, konulara temas etmiştir. Akıl yeterli olsaydı peygambere lüzum olmazdı ve kitaba lüzum olmazdı. O zaman insanlara denirdi ki biz size akıl verdik, doğru yolu bulun. فَلَوْشَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمُعِينَ Allah dileseydi elbette topunuzu birden idaat ederdi, buyuruluyor. E şimdi herkese akıl verdi. Zaten akıl vermediklerine mükellefiyet ve sorumluluk yüklemediğinden onlar mevzumuzun dışında kalıyor. Peki akıl verdiklerinin hepsini idaat etti mi? Etmediği ortada görülüyor. Bu kadar akıllı geçinen, hatta bizden çok da akıllı geçinen, işte Yahudiler, Hristiyanlar, onlardaki akıl kimsede yok diye zannediliyor. Hep tüm buluşlar, şunlar, bunlar hele şu günümüzde hep onlara mal ediliyor. Onlar da zaten bu hırsızlığı e, mubah gördüklerinden intihal dediğimiz olayları e, İslam alimlerinin e, eserlerinden araştırmalar yaparak buluşlar yaparak ondan sonra kendilerine mal ederek bu hırsızlığı başlattılar. Ta Avrupa'nın gelişmesi tabii Endülüs İslam devletinin e, kalıntılarında onlardan kalan o büyük alimlerin, e, İbn Haldunlerin, İbn Rushlerin ve sair tabi burada birkaç tane e, isimden bahsedebiliriz. Geri kalan çok da e, ulemanın eserlerinden, görüşlerinden istifade ederek e, bir medeniyet kurmaya kalkmışlar tabi. Teknolojide ilerleme sağlamışlar. Efendim işte tıpta ilerleme sağlamışlar gibi görünüyorlar. Ama tabi şunu şuradan aldık, bunu buradan aldık deselerdi e, doğru konuşuyor olacaklardı. Orada da hırsızlığı bu bak gördüklerinden. Efendim biz bulduk diyerek yalan konuşuyorlar. Ancak bütün ilimler tıpla ilgili olsun, ahlakla ilgili olsun, insan yönetimiyle ilgili olsun. Efendim hangi konuda ele alırsanız, bakarsanız akılla bulunmuş şeyler değil. İlk insan Adem Aleyhisselam ilk ilgin insan peygamber zaten. İnsanlık nesli bir peygamberle başlatılıyor. Ta ki o peygamber çocuklarına ...ki ilk ümmet, ona ümmet olanlar... ...onun zürriyeti, onun çocuklarından müteşekkil... ...olmak durumundalar... ...yüz e bine yakın zürriyetini görmeden... ...zaten Adem Aleyhisselam vefat etmedi... ...ribat ediliyor... ...dokuz yüz küsur sene yaşaması itibariyle da bu çok normal... ...şimdi... ...peygamber seçiliyor ilk insan... ...halife seçiliyor... ...ve Allah-u Teala'nın emirlerini, yasaklarını, helallarını, haramlarını... ...bildirmek üzere gönderiliyor... ...zürriyetine... ...e ona sayfeler indiriliyor... Onun oğlu Şişe Aleyhisselam'a sahifeler indiriliyor. Efendim. Ondan sonra işte İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bu arada yüz binlerce enbiya izam ve rüsülü fiham salavatül mennan hazaratı gönderiliyor. Bu zemahat-ı kiram vasıtasıyla ve bunlara indirilen suhuf yani sahifeler olsun, dört büyük kitap olsun, Kitaplar vasıtasıyla o dönemlerine ait. Tabii şu anda o sayfelerin ve kitapların bir geçerliliği yok. Sadece iman bakımından onlara inanılıyor. İçerik bakımından tasdik ediliyor. Yani Allah'tan indirilmesi hususu tasdik ediliyor. E, tahrife e, tabi olanları var. Değiştirilmeye uğrayanları var. Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından Tevrat ve İncil'e yapılan gibi. Tabi onların e, muhtevasını okumak, tartışmak şu anda bize yasak edilmiş, haram edilmiş olduğundan okunlara hiç girilmiyor, onlara hiç okunup Ama onların zamanlarında e, peygamberlere indirildiği dönemlerde o ümmetlere hidayet oldukları, nur oldukları da kesin. Tevrat'ı biz indirdik diyor. Hidayet var onda, nur var. Ama şu andaki Tevrat'tan senin alacağın bir hidayet, bir nur yok. Hatta okumak, araştırmak bile haram, yasak edilmiş. Hazreti Ömer'in e, radıyallahu anh bir bu hususta araştırması olacaktı. Yahudilerin dershanelerine girip onların e, ilimlerinden bir kıyas yapayım, e, bir araştırma yapayım derken Resulullah Efendimiz'in ne kadar kızdığını. Emutehevvikun tüm keva tehaddike'l-yahud ve'n-nısara. Yahudiler, Hristiyanlar e, şaşıp kaldığı gibi siz de mi bocalayacaksınız? Kur'an sizin neyinize yetmedi? yekfina kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter. Kur'an'da bütün hepsinin tasdiki var, doğruladığı yönler var, e, değiştirildiği yönlerin beyanı var. Size gereken her şey Kur'an'da varken ne işiniz var? Diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızınca, gazaplanınca Hazreti Ömer radıyallahu elinde topladığı sayfeleri de imha ettiği rivayet ediliyor. Sahih kaynaklarda. Şimdi demek ki akıl yeterli hüccet ve delil değil. Şimdi bir insan ne kadar akıllı olsa ama fetret döneminde yaşamış bulunsa yani peygamberlerin arasının kesildiği 300-500 senemizde 500, İsa Aleyhisselam ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir 500 sene kadar küsürü da var olabilir. Bir fetret devri oldu. Beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor. Bu kesiklik döneminde tabii insanlar bir peygamberden gelen talimlerden, öğretilerden mahrum kaldıkları için bocalamış olabilirler. Ama akılları yok değil. Akılları var. Kârını bilen, zararını bilen herkesin aklı yerindedir. Zaten akıl insanı tehlikelerden uzaklaştıran bir anlayış gücüdür. Kâr zarar bilene akıllı derler. Kâr zararı bilmeyene akılsız derler. Bunun ölçüsü budur. E bu itibarla akılları olduğu, kesin olduğu halde hidayette olmadıkları da kesindir. Demek ki akıl e, tek başına hidayet sebebi değildir. Ve tek başına yeterli hüccet değildir. Onun için <gülüyor> buyruluyor. Biz peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz. Yani biz akıl vermeden azap etmeyiz. Demek ki delileri azap etmeyiz Akıl verdiklerimizi sorumlu tutmuşuzdur Onlara azap ederiz buyurulmuyor Ne kadar akıllı olursa olsun Rasulün tebliği ona ulaşmadıysa ille peygamberin kendisinin görmesi şart değil Bak biz şimdi bir Rasul Hem de Rasullerin en büyüğü Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidur Rusul Rasullerin efendisinin ümmetiyiz e Bize bu tebliğler ulaştı Bak biz bu kanal vasıtasıyla dinleyenlere ulaştırıyoruz diyelim Herkes bir kanaldan bunu ulaşmış, duymuş, böyle peygamber gönderildiğini, sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an indirildiğini. Niye Kur'an'ı incelemiyorlar? Ya el Kur'an. Niçin Kur'an'ı ince inceye düşünmüyorlar? Em ala kulubin Yoksa o kalplerin üzerinde kendilerine has kilitleri mi var? O ne kilitler, ne mühürler, ne damgalar. Allahu ala kulubihim ala sem'ihim. Allah'ın kalplerini, kulaklarını mühürledikleri ve gözlerine perde çektikleri insanlar ne kadar da akıllı fikirli geçinseler niye Kur'an'ı düşünemiyorlar niye incelemiyorlar ya Allah Allah bak ne buyuruyor hüccet-i baliga ancak Allah'a aittir dilese hepinizi idade eder Allah idade sebeplerini yarattı ama adam dinlemek istemiyor incelemek istemiyor eşini şu kanalda şu saatte şöyle bir konuşma var aç dinle kardeşim idade etten dalaletten Efendim yolunu gösterecek Allah Teala'nın Habibi'nin beyanlarından istifade zaman zamanda adam ya belki sonra fikrimi çeler. Belki efendim benim kalbimi döndürür diyerek adam radyonun düğmesini çevirmiyor. Birini benim cemaatime getirmişler bir konuşmama getirmişler bir zaman. Sonradan o getiren arkadaş bana anlatıyor mesela. Kul kula sebeptir hep arkadaşlar böyle birbirlerini çağırarak getirerek senelerdir insanlar ben tanımam geleni de getireni de ben insanlarla öyle çok bir irtibatım yok. Benim defterime baksan 10-20 telefon çıkmaz. Ezberimde 5-10 çıkmaz. Defterimde 30-40'u geçmez zaten. Onların da onu 20si öldü. Allah rahmet etsin kargayı karık hepsine. Şimdi benim bu itibarla çevrem geniş değildir. Çok dar çerçevede 5-10 kişiyle nasılsın iyi misin? Görüşüyorum, gidiyorum onun arabasına orada iniyorum. Ama e, tabii bizi tanıyan, seven, gelen, getiren sağ olsunlar. Benim kendime bir davetim yok. Beni dinleyin diye bir çağrım varken, benim derdimi dinleyin. Bak benim şuram tıkanmış, buram ameliyatımı hastayım, benim derdimi anlatmayacağım sana. Allah hepimizin derdine derman halik etsin. Ben sana müşterek derdimiz olan ubudiyet ve zayifini, kulluk görevlerinden bahsetmeye çalışıyorum. Senin de görevim, benim de görevim. Yaparsak hepimiz kurtulduk, yapamayan zarar etti. Bundan bahsediyoruz. E şimdi adamı işte getirmiş. Nasıl buldun demiş hocayı çıktığında, tabii bu radyo konuşmalarına benzemez. O canlı konuşmalar ve dinlemelerin etkisi fazla olur. Bizim de tabii her zamanki konuşmamızda bir olmaz. Evvelce öyle konuşmalarımız olmuştur ki, insanları tabii e, hakikaten değişik şekillerde etkileyen konuşmalar çok olmuştur. Bu şimdiki konuşmalarımızdan da tabii Allah hidayet yarattığına e, bir tesir halk olur. O ayrı bir şeydir ama bu stil değildir. Yüz yüze olan konuşmalar bu sizin şu anda dinlediğiniz şekil olmadığından, çok farklı olur. Hissiyatlar çok farklı olur. Adam da demiş ki yahu demiş öyle konuşuyor, öyle konuşuyor, öyle etkiliyor, tesirli, tesir ediyor ki demiş az kalsın 40 senelik gavurluğumdan olacaktım zor sabrettim demiş. E şimdi Allah buna ne yapsın? Yahu kardeşim bir de aklını kalbini kiraya vermeden ne diyor bakalım bu adam bir dinlesen. Ondan sonra ona göre Allah da sana akıl vermiş. E şimdi biz sana Peygamberlerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle tamamlanan ve mazeretleri ortadan kaldırma noktasında zirveye balık olan son noktaya ulaşan hücceti anlatıyoruz. Akıl da Allah sana vermiş zaten sende bir akıl var. E bunu da dinlediğin zaman seninki akli oluyor bizim anlattığımızda nakli oluyor. Akıl olmadan imanla da mükellef olmuyor insan. Dolayısıyla bu yönden akıl hepsi, bütün nimetlerden ileri geçiyor. Nimetin nimet olduğunu bildiren de akıl. O zaman bir dinle bakalım ya. Ya, e niye dinlemiyorlar Mevla buyur? Niye incelemiyorlar? Niye Kur'an'ı araştırmıyorlar? Ya yoksa kalpleri üzerinde kendilerine özel kilitleri mi var? Çünkü o damgalanma hadisesi efendim fikri sabit, taassup, inkar taassubu. Bak ne diyor 40 senelik yavulumdan olacaktır. Yani adam Allah'a ahirete cennet, cehennem, öldükten sonra dirilmek gibi bir şeylere inanmıyor. E şimdi biz de dinleyince inanası gelmiş ama zor tuttum kendimi diyor. E ne tutuyorsun kendini? Koyver kendini, sal kendini bir. Bir rahatla be. Bir dinle ya. Canım mı çıkacak ya? Acaba ne diyor bu kişi? Bunu dinlemekte ne zarar var ya? allah Teala Hazretleri. Tabii ki söz dinleyenlerden bahsederken onları met ediyor ama hangi vasıflarıyla çağdılar. Lâ o laik el ulul Allah Halis akıl sahibi diye niteledikleri. Hislerden, vehimlerden, vesveselerden, evhamlardan kurtulmuş salim akıl sahipleri diye ettikleri, Bir de ancak onlardır o halis akıl sahipleri, karışıksız bulaşıksız, doğru fikir sahipleri diye beyan ettiklerinden bahsederken ve onları müjdelemesini habibine emrederken febeşşer ibad benim okullarımı müjdele ki ledine istem'un el-kavle sözü işidirler sözün en güzelini izlerler elerler seçerler işte burada akıl devreye girer orada dinlediklerinin en güzeline uyarlar Evemen ve menasuka minallahi haberi Allah'tan doğru olan kim olabilir Söz bakımından Allahü Teala'dan daha güzel kim olabilir? Öyleyse şimdi Sözün en güzeli Allah'ımızın Hazreti Kur'an'ında bize Bildirdiği kelamları e Demek ki Kimleri Allah hidayete erdiririm buyuruyor Kimlerde halis akıl var buyuruyor Herkeste akıllar ama kimlerde hali akıl var İşte onlar ki sözleri dinlerler En güzelini izlerler onun için siz dinleyicilerimize biz ne diyoruz? Siz dinleyicisiniz, güzel de dinliyorsunuz. Allah size akıl da vermiş. Şimdi akli melekeler sizde var. Buradan da nakli bilgileri alıyorsunuz. Bu arada tabii ki eleyeceksiniz, tabii ki seçeceksiniz. Çünkü mizanınız, teraziniz olmalı. O teraziniz, ölçünüz, mizanınız hazreti Kur'an'a uymalı. Oraya uyan alınmalı, oraya uymayan atılmalı. Bu terazisin, şirazisi kayan kişiler... Efendim, hidayetten mahrumdurlar. Şimdi, niye Kur'an'ı düşünmüyorlar? Allah size veriyor. Kitab-ı Aleyküm Dünya ahiret bereketleri içerisinde bulunan o yüce kitabı biz indirdik sana Habibim. Niçin? Cenazeler üzerine okunsunlar diye mi? Tabi cenazeye okunur ama, sevap da ulaşır ama gaye o değil. Mezarlıkları okunsunlar diye mi? Okusunlar, mübarek olur, sevap olur. Azap kalkar, en azından hafif olur ama gaye o değil. Ya Şimdi bugün ölen, bugün mezara gömülen Üzerine Kur'an oku, sevabını Ulaştırır Allah Yeter ki imanlı olsun İmansız ölene Kur'an da okusa Fayda etmez Hiçbir hayırlı amelin sevabı da Ne kadar hibe edilse, bağışlansa Ulaşmaz, onun için e Şimdi bu ifadelerde dikkat edilmek gerekiyor İnsan bilmeli İnne Allah le'anel kafirine Ve Allah kafirlere lanet etti. Ahzab curesinin ayeti. Ben hep Kur'an'dan konuşuyorum. Onlara kız, kızmış ateş hazırladı buyuruyor. Şimdi lanet etti demek rahmetinden uzak etti demek. E Allah'a inanmıyor. Allah'ın oğlu var diyor. Kızı var diyor. Yahudi Hristiyanlar da buna dahildir. Çünkü onlar Mesih çağa <gülüyor> Allah'ın oğlu diyenler Allah'tır diyenler Allah üçün üçüncüsüdür diyenler Meryem Valide Allah'ın Eşidir diyenler. Bunlar Hristiyan grupları. Vekaleti lehudu Uzeyrun ibnullah. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler buyuruyor yine Kur'an-ı Kerim. Ve katil sonunda kahretsin Allah onları diye dua diyor kendilerine mesela. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in tabirleridir. Hep ayettir bunlar. Benden bir şey katkı yok. Sadece tercüme ve çevir yapıyoruz. E demek ki burada Allah'ın lanet ettiklerine yani rahmetinden uzak ettiklerine de rahmet Dilenmesi doğru olmaz Adam şimdi bir Ermeni'den bahsediyor İşte ölmüş Ermeni işte Allah diyor kargayı karık rahmet etsin Ya Allah kime rahmet edeceğini Kime lanet edeceğini Kur'an'da bildirdi Niye okumuyorsun niye incelemiyorsun Niye dinlemiyorsun e, e Ben ona düşman mı olayım Ya sana düşman ol denmedi ki Ölümüne sevin denmedi ki İyi ki ölmüş de denmedi ki Hatta komşunsa bir Ermeni olur Şu olur bu olur Tabii ki komşuna baş sağlığı da dilenir e, kocası ölmüş, Ermeni kadın kalmış, e, komşundur, e, başın sağ olsun denebilir. Ama Allah sevabını arttırsın denmez. E, çünkü o imansız olduğundan orada bir sevap beklentisi söz konusu değildir. Ölene de rahmet beklentisi söz konusu değildir. Ancak orada baş sağlığı gibi şeyler devreye girer, aç kalır, e, yemek verirsin, efendim e, fakir olur, yardım edersin. Burada kimseye düşmanlık aşlanmıyor. Komşuluk hukuku var İslam'da. Medine'de sahabe-i kiramın Yahudi komşuları vardı hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden borç alırdı. Borç alır, borç verir, ticaret yapılır, Yahudi olur, ortak yapar, ticaret yapar, bir şey alır, bir şey satar. Bunlar sakıncalı değil yani. Burada bir yanlış anlaşılmanın da e, gereği yok. Ama mesele ne? İslam'ın hassasiyetlerini, dinimizin efendim, duyarlı kıldığı noktaları bilmemiz gerekiyor. allah teala lanet ettim buyurduğu noktada. Esen sen Allah'tan rahmet dilemen... E bir bilgisizlik eseri oluyor. E Kur'anı okuman lazım, dinlemen lazım, Kur'anı incelemen lazım. Bak niye indirdi Kur'an diyor? Debaru ayati ayetlerini inceden inceye düşünsünler. Şimdi bak bu arkadaş anlatıyor, şaşırdım kaldım. Geçen diyor işte iki İspanyol gelmiş ezanenin önüne işte demişler ki turistler herhalde. Biz İspanyolca Kur'an arıyoruz. İşte okuyacağız manasını da İspanyolca olunca manasını anlamak için istiyorlar. O da demiş tamam ben sen yarın bulurum. Hediye postu şu ya biz yarın yolcuyuz işte ama saat geç oldu her düken kapandı sahaflar falan. nerede bulacağız şudur budur neyse işte diyor e adreslerini aldım e ben size göndereyim işte o elektronik postamı ne yani oto böyle en hızlı giden yolla daha onlar ulaşmadalar değerlerini adreslerine gitmiş e ertesi gün gönderdim diyor temin ettim mesela hemen onlar e mail attılar diyor işte çok teşekkür ettiler işte efendim e memnun oldular. Çünkü baştan hani belki artık bize o şu anda vakit geçirmek için veya bizim başından sağmak için böyle adresinizi alayım göndereceğim gibi laflar etti ama e, bulamaz gönderemez veya bunu unudur bizi unudur diye düşündüler. Tabi Müslümana yakışmaz. Müslüman söz verdiği zaman durması lazım. Hele ki Kur'an gönderme sözü e, çok hassas bir söz. E, İslam'ı sevdirmek lazım. İslam'ın güzelliklerini göstermek lazım. İslam'ın vasıfları bu zaten. Müslümanların çoğunda bu vasıflar yok ama İslam'ın vasıf, emrettiği vasıflar bunlar. E şimdi İspanyol iki turist gelmişler efendim Kur'an arıyor ezanı duyuyor yine geçen arkadaşlara birisi anlatıyor ya diyor taksiye bindi diyor taksici Rus bir bayan takside diyor gidiyor ben müzik açmışım diyor ezan başladı diyor ezan başlayınca trafik işte tıkanmış ezan sesi gelince Katolik mi ne yani Müslüman olmuş bir Rus değil dedi ki diyor ezan okunuyor Te, az buzda Türkçe biliyor ezan okunuyor diyor şey, şarkıyı kapat yani katolik veya neyse başka bir protestant 3-4 türlü onların da fırkaları var bir hristiyan ne yapıyor ezana saygısından bir de ezana hadi saygı duydu diyelim onu sayabilir bir şey değil şarkının kapatılmasını nereden biliyor şarkının efendim ezan okunan bir anda normal anda da İslam'ın meşru saydığı şeyler değil e bir de ezan okunurken bunu hele bir müslüman taksici bu hassasiyeti göstermezken o Rus bayan arkadan ezan okunuyor diyor. Adam bunu bize anlatıyor. E demek ki şimdi hidayet Allah'tan Celle Celalâ. Akıl da burada yeterli değil. Onun için allah Teala kitaplar indirdi. Peygamberler gönderdi. E dinleyeceksin. Şimdi sende akıl var yeterli değil. O zaman kaldı peygamberler ne buyurdu? allah Teala ne buyurdu? Habibi ne duyurdu? Yani Kur'an ve hadislerin ışığı altında bizim size aktardıklarımız aktardığımız ilimler bunlar nakli ilimler. Sem'i ilimler. Yani duymaya muhtaç. Dinlenmeye ihtiyacı var. Ya da efendim e, kitaptan okumakta. Bu yine yine nakli sana gelmiş oluyor. Yazıyla da olsa okuduğun için yine nakli denebiliyor bunlara. E demek ki şimdi utanmak lazım değil mi? Sıkmak lazım değil mi? Bu kadar yaşa gelmişsin. Ben Müslümanım diyorsun. Elhamdülillah biz de Müslümanım diyene sen gavursun demiyoruz. Ve la tekulü limenel gaa ileykümü selâme leştemü'minâ. Allah Teala buyuruyor. Kelime-i getirmiş, kelime-i tevhid okumuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Ben Müslümanım elhamdülillah demiş bir adama. Sen mümin, Müslüman değilsin demeyin diyor Allah. Müslümanım diyenin beyanı yeterlidir. Kalpler Allah'a havale edilir. Nahnu nehkum biz zahir ve allahu Biz görünüşe bakarız. Dilden çıkana bakarız. Müslümanım diyene Müslüman olduğu muamelesi yaparız. E, Kâfirim diyene kafir muamelesi yaparız. İslam'ın ona göre ölçüleri var. Şimdi ben e, kafirin de cenaze namazını Kılma diyor Allah mesela kafirse bunun bir farkı var Müslümandan. Nedir farkı? Efendim ona bir cenaze namazı tertip edilmez mesela. Ama adam Müslümanım diyor. Camiye getiriyor cenazesini, musallaha koymuş. E bu Müslüman mıydı, değil miydi bunun cenazesi kılın. O zaman o tartışmaya lüzum yok. Çünkü bu adam madem cenazesini camiye getirmiş, etrafındaki yakınları da akrabası da e, saf bağlamış, namazı kılınıyor. Tamam o zaten. Müslümanım diyor adam, biz, biz öyle kalpleri araştıracak, içleri, iç fikirleri efendim karıştıracak yok ya bunun öyle dediğine bakma bu Müslüman değildi, şöyleydi, dönmeydi sönmeydi, yani biz böyle şeyler İslam'da yok, bunlara da revaç vermeyiz itibar etmeyiz, bize Müslümanım diyene biz sen Müslümansın deriz Allah bize böyle emrediyor ve lakin bu kadar yıldır Müslümanım diyen birçok insanın daha hala Hazreti Kur'an'ın muhtevasından haberdar olmadığını, Allahımızın mesajını duymadığını, Rabbimiz ne buyuruyor bilmediğini müşahede etmekteyiz. E şimdi o zaman hürmeti bağlıga nasıl olacak? Akıl nerede yeterli olacak? Akıl seni nasıl cennete ulaştıracak? Nasıl cehennemden Allah'ın azabından gazada kurtaracak? Akıl bunda yeterli olmaz. Senin canı bir şeyi hoş gelebilir, nefsin onu isteyebilir, ama Allah indinde o yasaktır çünkü. Allah Teala onun iç yüzünü bilir. O işin neticesini bilir. Ve sana zararlı olduğunu bildiğinden onu yasaklar. Yasaklama yetkisi Allah'a aittir. Dolayısıyla kumarı yasaklamış. E, senin canını istiyor. İçkiyi yasaklamış. E, senin canını istiyor. Zinayı yasaklamış. E, senin canını istiyor. Bazı sen ona aklın, akıl akli yönden e, kılıflar da bulursun. Efendim, mantıksal yaklaşırsan belki e, faydalı yönler de bazı bulabilirsin ya kolay yoldan para kazanıyorum işte e kafayı buluyorum olun bütün dertlerimi unutuyorum gibi kendi kendine köye bir akıl mantıkla yürütürsün ama işte biz ne diyoruz akıl yeterli değil çünkü neden akıl bazı kere nefsin esaretinde kalıyor nefisle şeytan dışarıdan nefes içeriden gemiyi deldirmeye çalışıyor bu itibarla da akıl tutsak olunca rehin alınınca o akıl Batılı hak görmeye başlıyor Hakkı batıl görmeye başlıyor Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Duasında ve Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerinde her namazın sonunda da Yaptığı dualardan da işitirdim Sessiz yapardı ama yanında bulunduğumuz Zamanlarda hep duyduğum dualarından mihraptayla Namaz kıldırıp döndüğünden mübarek Allahümme erinel hakka Hakka varzuk zukun ettiba'a Ve erinel batıle batıla Var zukun eştinabe Ey Allah bize hakkı hak göster Ve Ve Göstermek de etmez. Ona uymayı nasip et. Bazı insan da hak olduğunu anlıyor. Allah onu anlatıyor. Ama uymak nasip olmuyor. Bize batılı batıl göster. Bu birinci bir kısmı. Ama yanlışı yanlış bilmek de yeterli olmuyor. Bize ondan sakınmayı da nasip et. E şimdi Kainat Efendisi'nin duası sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de dua yapmamız gereken dualardan Arapçası nezbelliyemem bilemem derseniz Türkçesi de işte bu demin dediğim halde e, namazın dışında Türkçe dualar caiz. Peki akıl yeterli olsaydı bu duaya ne gerek vardı? Akılların aklı, bütün akılların en üstün aklına sahip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kainat efendisi en akıllı insan olduğu, dünya kurulduğundan beri Adem aleyhisselam dahil bütün insanlık tarihinde en akıllı insan olduğu kesin böyle bir zat, Ya Rabbi diyor bana hakkı hak göster, aklına güveniyor mu? Benim aklım yeterli olur ben hakkı hak bilirim ben doğruyu doğru anlarım zaten diyor mu? Ey Allah diyor bana hakkı hak göster ona uymayı nasip et. E demek ki burada akıl yeterli olmuyor. Neye ihtiyaç duyuluyor? Dinlemeye. Yani Allah ve Resulünün duyurularına kulak vermek icap ediyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu vesileyle hepimizin ilmini artırsın. Aklımızı anlayışımızı artırsın hafızamızı. Artırsın dinlediklerimizle amel etme kuvvetimize Artırsın zikrine şükrüne ve güzel ibadetine Karşı cümlemize yardım eylesin Amin diyen dillerinizi nazihimden azad eylesin Allah Teala Vatanın namuslarımızın Bekçisi olan askerlerimize Yardım eylesin Bu terörü terör belasını Rabbim Durdursun Allah Teala iç savaştan dış savaştan Vatanımızı vesaire İslam vatanlarını muhafaza eylesin Çok şehitler veriyoruz Çok üzülüyoruz kan alıyoruz. Her gün ne ocaklar sönüyor Şehitlik yüksek mertebeye askerlerimizden bazıları eriyor, erişiyor. Allah Teala onlara çok yüksek dereceler veriyor. Bu vesileyle onları daima iade edelim, hatırlayalım, unutmayalım. Ve özellikle gece teheccüdlere kalkanlar, o en kabul saatlerde gecenin iki buçuklarında, üçlerinde ellerini açanlar, Allah'ım şu vatana birlik, beraberlik içerisinde Rabbim dirlik nasip eylesin, maddi manevi kalkınma nasip eylesin, Rabbim iç ve dış düşmanların şerinden vatanımızı muhafaza eylesin diye dua edelim. İşte Filistin'in, Irak'ın durumu gözler önünde. İşgal altındaki yurtların e, durumu gözler önünde. Allah onlara da, oradaki Müslümanlara da Allah Teala selametler nasip eylesin diye dua edelim. Ama şu vatanda İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz şu imkanlar içerisinde Allah bu fırsatları elimizden almasın ve daha da artırsın diye dua edelim. Ve bu... Hürriyet serbestlik içerisinde dinimizi yaşarken size bu ilimleri aktarırken işte vatanımızı sınırlarımızı beklerken o orada canlarını veren şehitlerimizi de unutmayalım gazilerimize de dua edelim ve Allah Teala emniyet güçlerimize de asayişi sağlamak üzere görevlenen bütün kardeşlerimize de dünya ahiret saadetleri ihsan eylesin ölenlerine rahmet eyleyip kalanlarına Saburlar ihsan eylesin diye dualar edelim ve ruhlarına şahadetlerle Fatihalar hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi ruhlarına ediyediki ihsal ile, kabirlerin nuru ile derecelerini ali ile, şehitlerimizin gazilerimizin ruhlarını şade ile. Amin denilenler, arjhemden azade ruhları için El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi.